Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatü vesselam ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala jami'il anbiya'i vel murselin el Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize hamdolsun. Yine bir ilim meclisinde bizleri buluşturduğu için Tabii salonda garip bir hal var benim için. Ağzına kadar her hafta dolu iken bu hafta insan kardeşlerimizden biraz mahrumuz. Ama burası bir ilim meclisi olduğu için ilim meclisine melekler de refakat ettiği için inşallah onların varlığı yine bir rahmet ve bereket olarak üzerimizdedir. Rabbimize niyazda bulunalım, o bereketten bizi mahrum etmesin. Ama şu anda dünyanın dört bir tarafında bu meclise dahil olan kardeşlerimiz yine bizlerle beraberler, o yol arkadaşlarımıza da, meclis arkadaşlarımıza da dualarımızı, selamlarımızı göndererek sözlerimize başlamış olalım. Ben de umuma uyayım, herkes korona hakkında konuştu. Biraz da ben konuşayım. Maşallah herkes her şeyi bildiği için herkesten birçok şey duyduk bu hafta. Biraz biz de farklı bir çerçeveden meseleye yaklaşalım. Eğer bugün ben sadece bu korona meselesini konuşmuş olsaydım, şöyle bir serlevhanın altında konuşmak isterdim. Bir hadisat ayeti olarak korona. Bir ayet olarak meseleye yaklaşmak Müslüman ufkunu, Müslüman'ın zihin kodlarını aslında ortaya koyan bir şey. Keşke bunu becerebilsek ve gerçekten de hakkını vererek hep böyle yapabilsek. Malum biz Alak suresinin ilk ayetini anlamaya çalışırken Oradaki o ifadenin ikra emrinin sadece emir İkra'da değildir biliyorsunuz. İkra bismi rabbikellezi halak emrinin sadece bilinen manada Kur'an'ın okunmamasını anlıyoruz. Çünkü zaten Cebrail aleyhissalatü vesselam Efendimizin karşısına geçtiğinde elinde bir yazılı metin yoktu. Oku derken başka kasıtları vardı. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz de daha sonra anladı zaten bunu. O emrin dört tane farklı alanı var aslında. Bir tanesidir ayatı mesurat satırlardaki ayetler. O Kurandır zaten. Bir tanesi ayat enfus, enfuz ayatı insandır insandaki ayetler. Bizim kendimizde müthiş bu noktada ayetler var biliyorsunuz. Bir tanesi ayatı kainattır ya da ayatı afaktır. Dışarıdaki ayetler, kainat ayetleri. Bir tanesi de ayatı hadisattır. Olaylar gelişen, her gün yaşadığımız, karşılaştığımız olaylardır. Aslında şu anda koronavirüsü diye karşımıza çıkan da o hadisat ayetlerinden bir ayet. Konuşuluyordu. Ne oldu bilmiyorum. İşte bir çekirge sürüsü konuşuluyordu. O da o kapsamda. Yarın öbür gün gök taşı meselesi eğer gerçek ve hakikatsa ve biz buna şahit olacaksak o da onunla alakadar bir hadise. Deprem olsa, sel olsa, yangın olsa, başka bir hadise olsa Allah bütün hepsinden muhafaza buyursun ama ne gelirse gelsin o da onlarla alakalı olan hadiseler. Dolayısıyla biz bunları ayet olarak anlayıp ve bir Müslüman ufkuyla meseleye yaklaştığımızda geleni Bismillah diyerek okuruz. Ancak bu Bismillah sadece sözlü manada Allah'ın adıyla deyip okumak değil. Böyle okuyoruz sözde sıkıntı yok. Hatta daha da ötesini okuyoruz. Mesela korona için söyleyelim. İnanılmaz derecede bazı kardeşlerimizin iştahı kabarmış. Siz İslam'ı anlamıyordunuz. Bak Allah sizi nasıl mecbur etti. Abdest almıyordunuz. Bak nasıl zorla abdest alıyorsunuz. Peçe takmıyordunuz. Bak nasıl zorla maske takıyorsunuz. Evlerinizde oturun diyordu. Bak oturmuyordunuz. Allah sizi oturtturdu. Böyle iştahla sanki İslam'ın büyük bir kazancı. Varmış gibi bu meseleden meseleye yaklaşılıyor böyle değil. Bu besmeleli okumak değil. Bu besmelesiz okumak aslında. Allah'ın ayetlerini anlamadan okumak. Hatta Çin'de bu mesele ilk çıktığı zaman Aa iyi oldu Doğu Türkistan'dakilere zulmettiniz alın cezanızı diyenler de besmelesiz okudu. Çünkü besmeleli okusaydık peygamber ufkunda okurduk. Şu anda Avrupa'da ya da başka yerde bizimle aynı inancı paylaşmayan insanların imtihanlarına bakıp taharetsiz adamlar ne olacak gavur mavur işte ölsün gitsinler diye bakan adamlar da işte besmelesiz okuyor. Bu besmele değil biz besmeleli okusaydık Allah adına ve Allah namına okurduk ve oradan kendi dünyamıza bir şeyler alırdık. Bir bela ve musibet geldiğinde bela ve musibeti bir Müslüman karşıdaki adamın dünyasında nasıl yankı bulduğu noktasında okumaz. Kendi dünyasında okur. Bizim başkasıyla ne işimiz var? Bizim kendi dünyamıza ait meseleleri değerlendirmemiz lazım. Eğer böyle okursak anlamı var. Kimin olduğunu söylemeyeceğim siz araştırın bulun. İki tane dua örneği vereceğim size. O dualardan bir tanesi şu Allah'ım bizi bu musibete karşı koru. Biz de bu duayı yapıyoruz ve gönülden de amin diyoruz. Ama bir dua da şu o duayla şunu şöyle yapıyorlar yapanlar. Allah'ım bize bu musibete karşı koyacak mücadele azmi ver. Ben bu duaya daha fazla amin diyorum. Çünkü diğerinde sorumluluk almadan bir şeyler isteme var. İkinci duada musibeti ortadan kaldırma noktasında beşer planında yapmamız gerekenlere ait bir mesaj var. Aslında ikinci duanın üzerinde biraz dursak var ya bir şey öğreniyoruz oradan. Tedbir tevekkül dengesi dediğimiz şeyi öğreniyoruz. Müslüman zihin böyle yaşar zaten. Ve böyle kurgular hayatı. Hayata ait bütün şeylere böyle bakar. Önce tedbirini alır sonra tevekkül adına ortaya koyması gerekeni koyar. Ama hiçbir zaman tedbirin sebeplerini tevekkülün üstüne çıkarmaz. Tevekküle ait bazı şeyleri yapayım derken de Tedbirden mahrum olmaz ikisi arasında ciddi bir denge kurar çünkü bunu biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik Allah'ın yardımının kendisine ulaşacağına kesin kez inanan bir peygamber sadece hicret yolunu hatırlayın o hicret yolunda tedbir adına neler yapmıştı ona ait bazı şeyleri zihninizde çağrıştırın bu tedbir ve tevekkül dengesi açısından bizim için ne kadar önemli bir şey olduğunu daha iyi anlamış olacağız. Ama bilmiyorum bana katılır mısınız katılmaz mısınız? Birkaç gündür olanları ve olanlar üzerinden konuşulanları duyunca ben kendim kendi şahsıma şöyle bir şey söyledim. Dedim ki ya biz bu millete hiç anlatamamışız tevhidi hiç anlatamamışız teslimiyeti. Tevhid ve teslimiyetin tezahürüdür yani meyvesidir tevekkül. Eğer tevhid ve teslimiyet varsa tevekkül var. O tevekkül olduğu zaman zaten gerçek bir tevekkülde önce devenin bağlanıp sonra Allah'a meselenin arz edilmesine ait bir bilinç var. O da tedbir işte bunlar birbirleriyle bağlantılı şeyler öyle birbirinden kopuk şeyler değil. Ama insanımızın geldiği nokta olayın şoku, olayın işte farklı bir biçimde verilmesi, algıların farklı bir biçimde yönetilmesi işimizin çok zor olduğunu gösteriyor. Allah bu zorumuzu kolay kılsın. Ben sadece buradan kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Beden, ruh ve akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız Allah aşkına şu beş zümreden kendinizi uzak tutun. Hurafecilerden uzak tutun acayipler şu anda inanılmaz kıyamet senaryoları inanılmaz işler inanılmaz şunlar Allah aşkına aklınızı ruhunuzu bedeninizi korumak için bunlardan uzak durun ve bunların sözlerine itibar etmeyin. Komploculardan uzak durun fırsatçılardan uzak durun yaygaracılardan uzak durun ehliyetsizlerden uzak durun bu bir ehliyet işidir ya. Herkes doktor olmuş herkes bilim adamı olmuş herkes bir şeyler söylüyor öyle inanılmaz teoriler inanılmaz komplo teorileri inanılmaz meseleler inanılmaz çözüm yolları öyle şeyler söyleniyor ki gerçekten bu noktada işimizin ne kadar zor olduğu ortada Allah bu manada bizlere şuur ve bilinç versin ve bu saydığım beş tane bunlar da çete aslında bunların da rant çeteleri her birisi. Oran çetelerinin rantına bizi kurban etmesin. İnsanımızı da onların şerlerinden korumuş olsun. Bu fasılda son bir şeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bakın benim güzel kardeşlerim okullar tatil oldu. Derslere ara verildi. Bir sürü program tedrisat iptal oldu. Hayatın o hızlı ritmi biraz yavaşladı. Bu bir kriz zamanı. Ama kriz zamanlarını Müslüman iyi değerlendirir. Krizi fırsata çevirir. Bu biraz önceki söylediğim fırsatçılardan değil bu. Nasıl? Bu başka bir şey. Mesela ben dün itibariyle bir daha programımı gözden geçirdim. Çünkü ben de biraz yavaşladım. Mecburen programlar iptal oldu. Öğrenciler dağıldı. Öğrencilerle yaptığım derslerden işte bir miktar ara verdiğimiz için zaman açıldı bana. Bunları iyi değerlendirmek için tuttum yeniden kendi programımı gözden geçirdim ve o boşlukları daha farklı şeylerle doldurdum. İstiyorum ki siz de aynısını yapasınız bizi şu anda dinleyen kardeşlerimiz de aynısını yapsın çünkü şeytan boşluğu inanılmaz derecede kullanıyor. Biz o boşluğu şeytana nefsimize tembelliğe rehavete ya da işte boş boş haberlerin üzerinden yorumlar yapmaya birilerine zihnimizi aklımızı verip onların bizim zihnimizi ve aklımızı yönetmelerine fırsat vermememiz lazım. İçinde bulunduğumuz mevsim rahmet mevsimi bakın Recep'in yavaş yavaş sonlarına doğru yürüyoruz. Bir 5-10 gün sonra Şaban'a ulaşacağız adım adım Ramazan'a erişeceğiz. Zaten bir tamir içerisindeydik öyle bir sözleşme yapmıştık kendi aramızda İnşallah o sözleşmenin de bir gereği olarak nefislerimizi iç dünyamızı namazlarımızdaki eksiklerimizi eskarlarımızdaki eksiklerimizi gece namazlarımızı ne varsa nafile adına hayatlarımızda olması gerekenleri bir ciddi bir biçimde gözden geçirmemiz gerekiyor evlerimizde hanelerimizde çok ciddi arızalar var o arızaları gidermemiz gerekiyor yani şu anda hayat yavaşladı bu hayatın yavaşlayan ritmi ve bize açılan bu fırsat bir fırsata dönüşmeli var olan eksikler tamamlanmalı aşırılıklar önlenmeli yaralar sarılmalı bir şekilde noksanlıklar varsa o noksanlıklar yeni şeylerle ortaya çıkılmalı ve bu bana da oluşan bu imkan belki de bir kriz ama bir imkana dönüştürülmeli bizim için bir hayra dönüşmeli Allah bu noktada da yar ve yardımcımız olsun. Son sözü Aleyhisselatu vesselam efendimiz söylesin kıyamet koparsa eğer elindeki fidana dik diyen bir peygamberimiz var. Şu anda dünyada bir kıyamet kopuyor olabilir. Kıyamet biliyorsunuz Kur'an'da birkaç türlü anlatılır o kevni büyük kıyamet ayrı. Bir de toplumsal kıyametler var. Zaman zamanda insanlık bu toplumsal ve zamana ait o kıyametleri yaşıyorlar. Biz de şu anda onu yaşıyoruz. E ne yapacağız oturup ağlayacak mıyız oturup farklı bir şey mi söyleyeceğiz ahirete iman etmiş insanlarız ölümün hak olduğuna inanıyoruz ecele inanıyoruz kadere inanıyoruz bu kadar inancımız varsa eğer yapmamız gereken belli yine elimizde fidan olacak yine boş durmayacağız yine şu ortamda olması gereken Müslümana yakışan tavır neyse o tavrı sergileme adına gayret içerisinde olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun ve inşallah fidanlarımızın kıymetini bilenlerden etsin bizi. Bazı şeyler mahrumsa eğer bakın Kabe'den mahrumuz şu anda camilerden mahrumuz, ilim meclislerinden mahrumuz, tedrisattan mahrumuz bazı şeyleri Allah aldı, aldı elimizden. Biraz da bu alım, al, elimizden alınma meselesini acaba şükrünü eda edemedik mi bizden gitti diye kendi dünyamızdan sorgulanması gerekiyor. Bu noktada da bazı şeyleri sorgulayayım diye sorgulansın diye sizin nefislerinize ve zihinlerinize emanet edeyim. Allah'tan da bu musibeti insanlıktan ve bizim üzerimizden, memleketimizden, İslam aleminden kaldırması için dua edelim. Kaldırılması için bize mücadele azmi vermesini Rabbimizden niyaz edelim. İnşallah gelecek günler daha felaket olmasın, daha rahat ve bu ağır belanın musibetin altından ezilmeden kalkma adına bir dirayetle kurtulmayı Rabbimizden niyaz edelim. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şimdi güzel kardeşlerim Hazreti Salih'le alakalı bugün inşallah son dersimizi yapacağız. Allah izin verir de haftaya ulaşırsak, İman atamız olan ve gerçekten de hayatından çok ama çok önemli şeyler öğrenecek olduğumuz Hz. İbrahim'in hayatına başlamış olacağız. Belki Hz. İbrahim'in hayatı biraz uzun sürecek çünkü çok önemli bir hayat o hayat. Ama alacağımız bir sürü mesaj olacak. Allah o güne eriştiğimiz zaman iman atamız olan o büyük peygamberin hayat mektebinden birçok şeyi bize yansıtacak Cenab-ı Hak şimdiden istifadelerimizi çoğaltmış olsun. Hazreti Salih'in hayatında şöyle bir noktaya gelmiştik. O İslam peygamberi, o büyük peygamber yıllar süren tevhid ve tebliğ mücadelesinde iman edenler olmuştu, inkar edenler olmuştu. O inkar edenler her daim içlerinde bir şüphe barındırmışlardı. O şüphe Salih aleyhisselamın seçilmiş bir peygamber olmadığı yönünde, salih'in getirdiği vahyin, ayetlerin Allah tarafından ona vaaz edilmediği yönünde ve onun aslında bu işi başka bir amaçla yaptığı yönünde idi. Başka şeyler de vardı. Yüreklerinde, zihinlerinde var olan şüpheyi inananlara da bulaştırmak için. Bakın bunun özellikle altını çiziyorum. Çünkü inanmak için değil, inanmadılar zaten o akıllarında olan şüpheyi başkalarına bulaştırmak için iki de bir mucize istediler Hz. Salih'ten. Hadi mucize. Hadi mucize. Hz. Salih de Allah'ın ona verdiği o ikramı ilahi ile bir mucize gösterdi onlara. Mucize dişi bir deveydi. Ah beklediğiniz mucize deyip o deveyi onlara gösterdi. O deve Na katallah çok önemli mesajlar taşıyordu. Hatırlarsanız geçen ders özellikle biz yine Kur'an'dan çıkardık 5 tane temel kavram üzerinden dedik ki o Allah'ın halkı yani Allah'ın yarattığı bir varlık halkullah olarak karşımızda o deve hürmatullah Allah'ın hürmeti emrettiği bir deve o deve hükmullah Allah'ın hükmü Allah'ın yasası şeairillah Allah'ın sembolü işareti Hududullah Allah'ın sınırı bu beş tane kavram ayetleri vermiştim geçen ders hatırlarsanız o beş tane kavramın tam anlamıyla bir çatı kavram altında toplanabileceğini söylemiştik o da şeriatullah idi şeriat idi Allah'ın yasalarının toplamına biliyorsunuz biz şeriat diyoruz ve aslında o naka dişi deve Allah'ın onlara gösterdiği ve gönderdiği şeriat idi. O şeriatin bir parçası idi. Hal böyle olunca nakatallah Allah'ın devesi. Allah'ın devesi diye isteyen istediği gibi davranacak diye bir şey yok. Böyle bir mantık yanlış bir mantık ama bu mantık var ne yazık ki. Mesela şahsın mülkü değilse kamuya aitse. Ben istediğimi yaparım diye bir mantık vardı. Onun içinde biz özellikle nakatallah kavramının üzerinden kamunun malına hürmet meselesine ve bu noktada Müslümanlar olarak asıl takınmamız gereken tavrın ne olduğuna da dikkat çekmiştik. Burada ben size bir fıkra anlatmak istiyorum. Biraz meseleyi iyice anlayalım. Aslında ben anlatmıyorum. Şadi Şirazi Gülistan'da anlatıyor. Başka amaçlarıyla anlatıyor ama çok güzel uyuyor buraya. Eskiden biliyorsunuz mescitlerin aydınlanması zeytinyağı ile sağlanırdı. Birisi de dadanmış caminin mescidin zeytinyağlarını gece yiyor. Saklıyor böyle ekmeği koyununda. herkes çekildikten sonra giriyor mescide oturuyor ekmeğini tam açarken diyor ki El beytu beytullah ez zeytu zeytullah ene fakirullah bismillah. Bandırıyor ekmeğin. Mescidin görevlisi bakıyor ki her gün azalıyor yağ. Bir anormallik var diyor. Ve bir gün saklanıyor bakıyor ki yine geldi fakirullah. Aynı şekilde el beytu beytullah, ez zeytu zeytullah, ene fakirullah. Bismillah diye batırıyor. Sen diyor görürsün yarın. İyi bir sopayı alıyor bir kenara çekiliyor. Yine geliyor ertesi gün. Aynı şekilde el beytu beytullah el zeytu zeytullah ene fakirullah bismillah diyor bizimki sopayı çıkarıyor. Haza celdetullah diyor ve girişiyor. Şimdi sen Allah'ın malı diye beyt Allah'ın beyti diye zeyt Allah'ın zeyti diye orada kendine ait bir tasarruf çıkarırsan Birisi de eline alır o sopayı eğer bu dünyada olmasa öteki tarafta zebaniler iyi bir onun bedelini ödetirler sana. Aslında nakatullahın ne anlama geldiğine dair güzel bir mesajı var bu fıkranın bu menkıbenin. Mesele Allah'a aitse istediğimi yapabilirim değil istediğimi yapamam mesajıdır. Hani anlamıyorlar ya şimdi kadınlar üzerinden konuşulan bir kavram var emanet kavramı. O emanet kavramını nasıl anlıyor adam? İşte emanet istedik mi yapabilirsin. Asıl İslam'ın emanet kavramını anlayan bir insan o emanetin istediğini yapamazsın mesajı taşıdığını bilir ona göre davranır zaten dolayısıyla burada eğer bir şey Allah'a izafeten gelmişse Allah onun kesinlikle kurallarını koymuştur onun yasaları vardır onun sınırları vardır onun şeairi yani işaret ettiği hakikatleri vardır ona ait olarak davranmak durumundasın Anlamındadır eğer böyle anlasaydılar Semud kavminin inkarcıları gelen nakanın yani o dişinin dişi devenin kendileri için çok büyük bir ikram olduğunu göreceklerdi. Şimdi benim güzel kardeşlerim bugün de ben aynı ruh halini yaşadım İnşallah size de yaşatıyorumdur ya ben inanın ki 47 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Kur'an okuyorum şu sireti enbiya derslerinde Kur'an'dan aldığım lezzeti hiç alamamışım şimdiye kadar. İnanılmaz bir şey Kur'an İnanılmaz. Yani oturup oturup bazen derse hazırlanırken ya Rabbi sen nasıl bir kitap göndermişsin bize diyorum. Nasıl bir nimet bu Kur'an nasıl güzel bize anlatıyor bazı şeyleri. Bakın şimdiye kadar ben hep size Kur'an'dan anlattım. Yine öyle olacak. Yine Kur'an'dan anlatacağım. Kur'an bize anlatıyor. Nakatallah'ı. Allah'ın devesi. Bu deve nasıl bir deve? Deveyi anlatıyor Kur'an bize. Bakın nasıl anlatıyor. Araf suresinin 73. ayetinde. Nakatullahi lekum ayet. Ayet biliyorsunuz ayet. Kur'an'da mucize anlamında genelde kullanılır. Ve biz buradan Araf 73'ten sizin için azap sebebi olacak bir ayet, mucize olan bir deve mesajını alıyoruz. Bu deve öyle sıradan bir deve değil. Hud suresi 64. ayette yine aynı ifade. Nakatullahilekum ayet sizin için sınırları olacak bir ayet, bir mucize. Ayet ama sınırları var. Allah bir şeyler koymuş oraya. İsra suresinin 59. ayetinde Nakate mupsiraten size verilen apaçık bir mucize olan deve. Mubsira gözle görülebilen basiret. Bizatihi şahit olduğunuz. Biz bunlara ne diyorduk? Hissi mucize yani yaşayan insanların temas ettiği ya gördüğü dokunduğu hissettiği şahit olduğu ap açık bir mucize. Öyle sadece haberi bir mucize değil mesela. Sözle değil. Bizati gördükleri İsra 59'da da buna işaret ediyor. Şu ara 155'te hazihi naqa sizin için kuralı olan bir deve. Öylesine değil. Allah ona bir kural koydu. Peki ne kural? Leha şirbun velakum şir bu yevmin malum Bir gün size bir gün ona bilinen günlerde ama su içme sırası olan bir kural Bu öyle ki onun belli bir günlüğü var su içme Hakkı sizin de belli bir gününüz var Madem siz istediğiniz iş ille de bu manada mucizeyi Allah' da gönderdi o mucizeyi Nereden gönderdi o mucizeyi en hassas olduğunuz yerden su inanılmaz derecede sizin için önemli ha siz misiniz alın size bu noktada böyle bir kurallı olan bir deve ve bunu verdi. Kamer suresinin 27. ayetinde ennakati fitnetun lehum onlar için fitne imtihan olan bir deve ne olur dikkat edin bunlara bakın Kur'an bunları böyle anlatıyor bize. Fitne nedir? Fitne bizde biraz Türkçe'de tek anlamla anlaşılıyor. Aslında fitnenin tam anlamıyla Arapçadaki karşılığı yerine göre tabii değişiyor ama genel anlamda Kur'an o maksatla kullanıyor imtihan. Fitnenin etimolojisinde yani kökenine indiğinizde de cevher ile arazi birbirinden ayırmak için ateşe sokmaktır. Ateşe girersiniz ayrılır. Posasıyla Asıl maddesi birbirinden ayrılır fitne zamanlarında da zaten hamlarla haslar birbirinden ayrılır. Kolay zamanda herkes ağırdır zaten ama fitne geldiğinde yani öyle imtihan geldiğinde o imtihanda, da, imtihanda belli olur insanın kalitesi. O imtihan anındaki tavır önemli bir tavır. Dikkat edin ne dedi Kur'an'ımız size gelen deve var ya o Allah'ın devesi mucize bir deve. Ap açık ortada olan bir deve, sınırları olan bir deve, kuralları olan bir deve ve imtihanları olan bir deve. Demek ki bu deve mucize olarak gelmesi kendinde böyle mesajları da beraberinde getiriyor. Peki bu deve ne yaptı? Geldi başladı dolaşmaya Semud kavminin arasında inanılmaz derecede de forslu bir biçimde dolaşıyor. Kimse karışamıyor çünkü mucize olarak geldi zaten. E suyu içiyor bir gün insanlar o sudan mahrum oluyorlar. Bu inanılmaz derecede o dokuzlu çeteyi rahatsız etti. Neden biliyor musunuz? Mesele sadece su falan meselesi değil. Herkes deveyi konuşuyor. Deve mucize olarak gelmiş Hazreti Salih'e Allah böyle bir mucize gönderilmiş. Deve gündem olmuş insanlar devenin üzerinden birçok şeyi konuşuyor. Hazreti Salih'in peygamberliği konuşuluyor getirilen o vahiler konuşuluyor söylediği sözler konuşuluyor. Yani deve orada bambaşka bir biçimde insanların gündemlerini değiştirdi bir anda. Ve o dokuzlu çete o ne olduğunu biliyorsunuz hatırlayın 5S Ş şey, 4S dedik bugünkü süne. o gün başka adları var bunların bugün için 5Ş 4S şirk şöhret şehvet şantaj şiddet siyaset servet sanat ve spor bugünkü dokuzlu çete o gün adları başka tefsirlerde şahıs adları var ama yaptıkları iş özellikle orada Semud kavmini yönlendirme adına yaptıkları iş bugünkü bu örneklere benziyor. En önemli bu çetenin yaptığı bir şey var. Kendilerine rant kapıları okurmuşlar. İnanılmaz bir menfaat sağlıyorlar. E bu menfaatin devam edebilmesi için insanların algılarının yönetilmesi lazım. O algıları yönetiyorlar. Bir anda deve onların o planlarını bozdu. Sistem bozuldu semutta. Hicr'de sistem bozuldu çünkü artık insanlar dokuzlu çetenin Onlara verdiği haberleri konuşmuyorlar, deveyi konuşuyorlar. Artık insanlar orada onların her gün yönlendirdiği meseleler üzerinden yorumlar yapmıyorlar. Salih aleyhisselamın dikkat çektiği meseleleri konuşuyorlar. Bu da inanılmaz derecede o dokuzlu çeteyi rahatsız etti. Niye rahatsız etti biliyor musunuz? Allah aşkına şu cümlelere ne olur dikkat edin. Ve unutun bir ara semudu falan unutun. Biz bugünü konuşuyoruz. Ne dediler biliyor musunuz? Bugün gündemi meşgul eden yarın gündem belirler. Eğer bunlarla meşgul oluyorsak yarın gündemi de bu belirleyecek. Yani sadece varlığından insanlar konuşmayacak başka şeyler de konuşulmuş olacak. Bugün suyumuzu elimizden alan yarın mülkümüzü elimizden alır dediler. Olay başka bir şey. Dolayısıyla o dokuzlu çetenin çok ciddi bir biçimde rahatsızlık duyması öyle boşuna değil. Bugün su için kural koyan yarın hayatın başka alanları için kural koyar. Ne olur şunları bir tutun aklınızda. Bakın daha devam edeceğiz. Bugün atalarımızın inancına dil uzatan yarın atalarımızdan kalan putları devirir. En sonda ney? Bugün bir deve ile mucize gösteren yarın başka şeylerle mucize gösterir ve bizim bütün imkanlarımızı lehine çevirir. Dert bu. Eğer birileri kalkıp hakikat karşısında aman bir şeyler elden gidiyor falan filan diye bağırıyorlarsa bilin ki elden giden onların menfaati. Adamların derdi o. Bu bir mantığı bize veriyor benim güzel kardeşlerim. Mesela siz... Şöyle bir dinin mensubu olsanız bu din size diyor ki kesinlikle insanlara karşı hoşgörülü olun iyi olun güzel olun şöyle davranın böyle davranın akşama kadar ibadet edin tesbih çekin zikir yapın ibadet edin şunu yapın bunu yapın ama ne olur caddeye sokağa eğitime ticarete siyasete karışmayın. Senin ne işin var din olarak faiz meselesiyle ne işin var mesela din olarak yasa meselesiyle şari olarak niye konuştun bu din eğer senin dinin ya da dini anlayışın böyleyse senden hiç kimse rahatsız olmaz. Ve senin önünü açtıkça açarlar. Çünkü seninle onlar arasında bir problem yok ki. Senin o dinin ya da inandığın o din ya da senin benimsediğin o din ya da senin işte din olarak seçtiğin o hayat tarzı hiçbir şekilde bir başkasıyla işi yok. Kendine özgü bir hayatı var. Siyasetle işi yok, ticaretle işi yok, eğitimle işi yok, şunla yok bunla yok. Sadece kendine şahsi bir hayat yaşıyorsun, şahsi bir dindarlık adına bir şeyler yapıyorsun. Kim rahatsız olur bundan bu din güzel de bir din onlara göre ama İslam'sa eğer konuştuğumuz din İslam'a ait bir şey konuşuyorsa ki Salih aleyhisselamın getirdiği dinin adı neydi İslam'dı İslam'sa eğer konuştuğumuz din bu İslam öyle bir din ki hayat nizamı olarak en küçük şeyden en büyük şeye kadar dikkat çekiyor evindeki en basit işten en büyük işe kadar kendi şahsi meselenden toplumun en üst noktasına kadar her meseleyi düzenliyor orada sana farklı bir alan koymuyor ayırmıyor dünya din diye ayırmıyor ahiret dünya diye ayırmıyor tek, tek bir merkezden Dünya Allah'ın dünyası Allah'ın dünyasında Allah'ın hükmü Allah'ın yasası Allah'ın kanunu Allah'ın dediği işte bunun adı zaten şeriat bunu söylüyor sana ve sen bunu dediğin anda birileri rahatsız oluyor çünkü senin dindarlığınla onun din diye benimsediği şeyler uymuyor sen dindarlık diye bir şey söylüyorsun evet senin de gönlün camide namaz kılıyorsun orada hacca gidiyorsun oruç tutuyorsun zekat veriyorsun ama senin o dinin sana emri bil maruf nehi anil münkeri de yüklüyor. Bana ne demiyorsun? Bir münkerat varsa burada eğer bir haksızlık yanlışlık dil uzatıyorsun. Eğer gücün yetiyorsa elinle düzeltiyorsun. İkisine de gücün yetmese buğz ediyorsun. Buğz etmek ne demek nasıl anlıyorsunuz buğz etmeyi? Suratınızı asmak mı sadece? Terk ediyorsun orayı. Tavır koyuyorsun ya tavır koyuyorsun. Bu din sana bir şeyler yaptırıyor. Eğer bir din sana bir şeyler yaptırmıyorsa vallahi ben Allah adına konuşacak değilim. Haşa böyle bir yetkim de yok ama biz işte Kur'an'dan konuşuyoruz. O dinin adı İslam değil ya. İslam değil başka bir şey o dinin adı. Boşuna kendimizi kandırmayalım. İslam'ın ne olduğunu bize peygamberler öğretiyor. Kendi kafamıza göre İslam yorumlarıyla İslam şekilleriyle Adına bir şeyler koyarak işte ilim ılımlı İslam şiddetli İslam işte bilmem ne zıkkım şu bu falan bir sürü şey ekleyerek konuşmalarımız değiştirmiyor o manada. İslam bir tanedir ve onun arkasına ya da önüne herhangi bir şey ekleme hakkı kimsede yoktur. Ama sen o İslam'ı Allah'ın peygamberlerinin bize vaz ettiği şekliyle yaşadığın zaman Toplumun rantını yiyenler arkadaş senden rahatsız oluyorlar. Bu. Hiç bunun dışında başka bir kader yani yasa anlamında kullanıyorum kaderi bekleme. Toplum rahatsız oluyor. Çünkü sen ne yapıyorsun? Bozuyorsun ya konforu bozuyorsun. Kardeşim akıllı olan sadece sen misin? Bu kadar insan farklı bir şey söylüyor. Sen niye böyle diyorsun diye anında tepki gösteriyor. Analarınız babalarınız tepki gösteriyor arkadaşlarınız tepki gösteriyor camideki hoca tepki gösteriyor. Yukarıya yukarıya doğru çıkıyor senin söylediğin o şeyi birilerini rahatsız ediyor. Ama dön gel dön gel bu tarafa valla bütün peygamberler rahatsız ettiler. Ne dediler Salih aleyhisselama hatırlıyor musunuz? Ya Salih dediler biz senden umudumuz vardı ya sen iyi bir adam olacaktın. Şöyle olacaktın böyle olacaktın. Nereden çıkardın sen bu meseleleri? Adamların derdi bu ve bunu sadece Hazreti Salih'e demiyorlar. Herkese söylüyorlar. Kıyamete kadar da gerçekten Allah'ın elçileri gibi bu dini anlayan ve bu dinin gereğini yerine getirenler aynı şeylerin muhatapları olacaklar. Dokuzlu çete rahatsız oldu. Anı acayip. Gösterdim resimlerini size Medain-i hatırlayın. Toplantı salonları var gizli böyle bazı bölmeleri de var karanlık kapılar ardında bir şeyler konuşan insanlar gibi onların da öyle karanlık kapıları var. Orada ne yapalım diyorlar ne yapalım ne yaparsak bu davetin ve bu yükselen sesin kısılması adına bir şeyler yaparız Kur'an'dan okuyoruz. Beşli bir eylem planı çıkardılar adamlar beşli süreç içerisinde ne yapacaklarına dair her şeyi çıkardılar biz de Necim suresinde okuyoruz. Birinci plan şu topluma uğursuzluğun kaynağı olarak inananları gösterip itibar suikasti yapmak Necim suresi 47. ayet ne yapacaklar? Bunların yüzünden oldu başımıza gelenler itibar sarsıca uğursuz adamlar bunlar bunlar konuştular atalarımızın diline bir atalarımızın işte putlarına inançlarına dil uzattılar. Bunlar olmadan önce biz şöyle iyiydik böyle iyiydik böyle güzel imkanlara sahiptik bunların yüzünden bunlar geldi başımıza biliyorsunuz sözlerin ki ayeti okuyun ayetin tefsirlerine bakın neler söylendiğini göreceksiniz. Eğer bundan bir netice çıkmazsa ki çıkmadı. Halen İslami davetin yankıları devam ediyor. İkinci plan toplumu farklı şeylerle meşgul edip davetin tesirini kırmak. Neml suresi 46. ayet. Ne diyorsunuz benim güzel kardeşlerim? Milattan önce 2000 küsürlü yıllardaki bir meseleyi mi konuşuyoruz? Bugünü mü konuşuyoruz? Zaten Kur'an onun için anlatıyor bunu. Onun için anlatıyor. İkincisi bu. Üçüncüsü dikkat edin ne olur buna. Neml suresi 49 ve 50'de. Bütün planlarını büyük bir gizlilikle yapmak ve bunları yaparken dini, imanı, Allah'ı kullanmak. Buna bir iki şey daha ekleyelim mi? Mesela vatanı kullanmak. Mesela bayrağı kullanmak. Ekleyin, ekleyin. Bunu yaparken ne diyorlar biliyor musunuz? Allah'ın adına yemin olsun ki diye söze başlıyorlar. Adamlar Allah'ı inkar eden bir topluluk değil. Allah'a inanıyorlar. Ama onların inandığı Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu o Allah inancının nasıl bir Allah inancı olduğunu işledik önceki derslerde. Dolayısıyla bütün bunları yaparken adamlar Allah'ın adını kullanıyor. Dini kullanıyor imanı kullanıyor onların üzerinden yapacağını yapıyor. Bu da olmadı bakın. Dördüncü sürece geçiyor bir mucize olan deveyi öldürüp hani Allah'ın devesiydi ah öldürdük hiçbir şey olmadı deyip şüpheler oluşturmak. Nemül suresi 48 eğer deveyi öldürdük yine olmadı o zaman Hazreti Salih'i ailesini ve ona iman eden itibarlı olanları öldürmek. Çünkü bu iş onlar için ölüm kalım meselesi. Dünya adamlar için başka bir şey yok ki zaten ahiret diye bir şey yok. Dünya olduğu için dünyadaki o gücü o iktidarı o mülkü elden etmeme adına elden kaçırmama adına yapacak adam bunları yapacak başka çaresi yok. Ve bakın bu beşli eylem planı dokuzlu çetenin akşama kadar konuştuğu meseleydi. Birebir başladılar bunları uygulamaya ne yapalım ne edelim nasıl yapalım bu noktada hepsini yaptılar. Üç tanesi tamam gitti sıra geldi dördüncüsüne dördüncüsüne deveyi öldüreceğiz ve bir propaganda başlatacağız. Diyeceğiz ki hani Allah'ın devesiydi işte o kadar Allah dediniz mucize olduğunu söylediniz. Aa öldürdük bize hiçbir şey olmadı o sürece geldiler. O sürece gelince o dokuzlu çete şöyle bir şeye karar verdi. Tamam biz yapacağız bunu. Ama içimizden en şaki, en azılı, en azgın kimse o öldürsün deveyi. Bunu bir, bir kişi üstlensin bu meseleyi. Plan hepimizin planı olsun ama bunu yapan bir kişi olsun. Ne hatırlatıyor size? Ne hatırlattı? Kerbela'da mesela Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi gibi. Olay belli bir kişi öldürecek o öldüren kişi de o Topluluğun en şakisi olacak aynı şey en şakisine o en acımasızca işi verdiler ve böylece plan yapıldı devreye sokuldu bir gün sabahın erken saatlerinde tarihi bilgiler bize böyle bir bilgi veriyor. Hatta günü bile veriyor bizim tarih kitaplarımız acayip güzeldir pazar günü pazar günü olduğunu da söylerler o gün planlanmış bir şekilde bevenin öldürülmesi noktasındaki plan yapılıyor. Allah aşkına devenin nasıl öldürüldüğünü de okuyoruz Kur'an'dan. Acayip ya acayip. Böyle dik yaptık ki hepsi olsun diye. Şöyle tutayım hepiniz görün böyle. Bakın ne diyor? İ A'raf suresi 77. ayette "Fe akaru naqa deveyi hunharca katlettiler." Bu akara fiiline geleceğiz. Bu önemli bir fiil. O Ayetleri biraz sizin ayrıca okumanız lazım yani orada her yerde mesaj farklı geliyor öyle tekrar falan değildir. Yani bu Kur'an'ın acayip bir eşsizliği nerede ne anlatıyorsa o orada anlattığı yerde muhakkak vurgu başkadır. Orada bir şey de biraz daha farklı bir biçimde öne çıkıyor. Mesela Araf 77'de Allah'ın emrinin dışına çıkıp deveyi humharca katlettiler diyor. Hud suresinin 65. ayetinde yine aynı şekilde fe akaruha o deveyi yine humharca acımasızca katlettiler. İsra 59'da başka bir ifade kullanıyor. Fe zalemu biha deveyi zulmederek öldürdüler. Bakın değiştirdi Kur'an ifadeyi çünkü başka bir şeye dikkat çekiyor. Zaten bunu biz nasıl anlayacağız? Böyle puzzle'ın parçaları gibi. Kur'an bir yerde bir şey söyleyecek, bir başka yerde bir şey söyleyecek. O parça parça söylenmesinin de o yerlerde vurgu itibariyle mesajları var. Bize düşen de o parçaları toplayıp resmin tamamını ortaya çıkarmak. Şu ara 157'de yine aynı ifade kullanıyor. Fe akaruha deveyi hu harca katlettiler. Kamer suresi 29. ayete dikkat edin. Fete ata akara. Burada tekil kullandı. Dikkat edin. Bazıları böyle şeyleri Kur'an'dan çıkararak Haşa Kur'an'da çelişki olduğunu söylüyor. Bak orada bir şey dedi, burada bir şey dedi. Öyle değil. Orada söylemediğini burada söyledi. Burada ne söyledi Kamer suresi 29. ayette? Bir kişi öne atıldı ve deveyi katletti. Feakaru dedi orada mesela diğer taraflarda burada feakara dedi tekil öne atıldı ve o katletti. Ayrıntıyı bizim gözlerimizin önüne serdi ki Kur'an meseleyi bir bütün olarak ele alalım. Şems suresinin 12. ayetinde de izin baasa eşkaha işte olayın ayrıntısını veriyor. En şakisi en bahtsızı ortaya atılıp deveyi katletmişti. Yine bakın burada da bir kişiden bahsetti. Yine ayetlerin devamında yani Şems Süresinde fekeze buhu fe akara mucizeyi yalanladılar ve deveyi katlettiler. Ne olur şu ayetleri şöyle bir alın, bir bakın ayet ayet okuyun. Çünkü biz çok fazla giremiyoruz meselenin detaylarına. Ama siz biraz detaylarına girerek meseleyi anlamanız gerekiyor. İçinizden hiç deve nasıl kesildi gören var mı arkadaşlar hiç gördünüz mü internette de var öyle videolar eğer böyle sıkıntınız yoksa izleyebilirsiniz o güzel deveyi ben yine getireyim size şimdi deve diğerlerine nazaran yani koyuna sığra ineğe nazaran ayakta kesiliyor ve ayakta kesilirken boynu uzun ya şurası onun boyun bittiği yer yani aynen bir işte ineğin Tam işte boğazı nereye denk geliyorsa deve de öyle ama deveninki biraz boyun uzun olduğu için buraya denk geliyor. Ayakta şuradan kesiliyor ve yavaş yavaş oradan kan boşaldıkça deve de kansız kalınca yere düşüyor. Genel anlamda mesela iki tane fiil kullanılır. Eğer kesilen ganem ya da bakar cinsinde ise zebehe. Eğer deve ise nahare yani nahare cemelu nahara naka mesela o şekilde kullanılır genelde ya bu akara ne akara başka bir şey ya akara kesme mesme değil zaten akara nasıl oluşuyor biliyor musunuz önce adam o şaki olan o betbah olan o acımasız olan adam içinde biriktirmiş öfkeyi kini vuruyor devenin ayaklarını kesiyor Deve ayakları kesildiği için düşüyor bir feryadı figanı inanılmaz boyutta bu sefer kılıcıyla rastgele vuruyor nereye denk gelirse. Derdi deveyi kesmek değil derdi deveyi hunharca katletmek öldürmek ve öldürürken de o içindeki intikam hissini o biriktirdiği aslında öfkeyi devenin üzerine kusmak onun için Kur'an akara fiilini kullanıyor o öylesine bir tercih değil. Böyle bir tercihte bulunmaları içlerindeki o öfkeyi aslında Kur'an'ın diliyle yansıtılmasıdır. Dolayısıyla biz o katliamın o bir katliam işte Hunhanca katliam dediğimiz şey onun için geliyor. O katliamın nasıl olduğuna dair bize de bir bilgi vermiş oluyor. Peki sonra ne yaptılar? Kestiler ya bir şey olmadı. Adamlarda şöyle bir şey vardı inanmıyordular belki inanmadıklarını da söylüyordular ama İçlerinde yine diyorlardı ya bir şey olursa ya, ya Salih'in dediği doğruysa. Onun için orada bir şey var çok önemli. Bunu ben bir yerde görmedim. Eğer çıkarım isabetliyse Allah kabul etsin. Değilse de Allah beni affetsin. Sanki o çete birini öne vererek diğerleri... Bu işte eğer bir şey olursa biz kurtaralım diye bir pozisyon almışlar gibi. Allahu alem. Çünkü bir korku var içlerinde. Kesiyorlar demeyi. Bakıyorlar ki hiçbir deprem de olmadı gökte inlemedi işte bir şeyler de olmadı. Ha, tamam iyi bu sefer başladılar tek tekrardan Salih ama hani Allah'ın devesiydi. Hani hadi bize get, söylediğin o azap gelsin o bizi günlerdir korkuttuğun o azap gelsin gelsin diye başladılar. Bazı şeyler yapmaya ve bunun üzerinden son devreyi ortaya koydular ve son devreni gece basacaklar evi. Evde Salih Aleyhisselamı, ailesini ve o ilk müminlerin ele başlarını yani Hazreti Salih'e yardım edenleri öldürecekler. Bu ayeti, bu meseleyi ayet olarak okuyoruz. Bunun planını yaptılar. Ama Rabbimiz dedi ki: Fmekeru mekran wa mekerna mekran wa la Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan. Onların o kurdukları tuzağa karşı bir tuzak kurduk ve onların tuzaklarını alt üst ettik. Necim suresinin 50. ayetinden bu hakikati okuyoruz. Allah tuzakları bozandır. Allah kurulan bütün tuzaklara farklı bir biçimde karşılığı koyandır. Aslında bu ayet ve bu ayete benzer başka ayetler de var biliyorsunuz. Ne alıyoruz biz mesaj zaten dersimizin ana başlığı neydi? Kurulan ve bozulan tuzaklar nedir buradan bizim alacağımız mesaj özellikle biraz önceki okuduğum Nemil suresindeki ayetten Allah kurulan tuzakları bozandır kurulan tuzakları boşa çıkarandır kurulan tuzakları kuranların başlarına geçirendir kurulan tuzaklardan inananları kurtarandır kurulan tuzaklardan daha hayırlı tuzaklar kurandır İnanıyor muyuz buna iman ediyoruz o zaman tam buradan gelin bir şey söyleyelim. Gerek bu memleket için gerek bütün bir dünya için tuzak kuran çok. Eğer onların tuzakları varsa o tuzakların o planların üstünde de bir plan var. Ve diyoruz ki ya Rabbi Semut kavminin içerisindeki o azgınların planlarını nasıl bozdunsa bunların da planlarını boz. Başlarına geçir alt üst et onların planlarını ve o planlardan nasıl ki o gün Semud kavminin iman edenlerini kurtardınsa bizleri de kurtar ya Rabbi. Senin kurduğun plan en hayırlı plandır o en hayırlı plan ne ise onun tecellisini bir an önce bizlere vardır Allah'ım. Bu duayı çok çok yapmamız lazım bugünlerde çünkü çok planlar var durmuyor o dokuzlu çete dünyayı da yönetme adına inanılmaz derecede planlar yapıyor o yapaktığı planlarla da nesilleri ifsad ediyor ekinleri tahrip ediyor insanlığın kaderine ait birçok şeyin yanlış bir yere sevk olması için elinden geleni yapıyor madem onlar öyle biz de bu manada Rabbimizin bizimle beraber olduğu yönünde hiçbir zaman o tevhidi bilinçten kendimizi uzaklaştırmayacağız. Ama sadece de Rabbimizi havale etmeyeceğiz. Rabbimizden yardım isteyeceğiz bizi bu alanda kullansın diye. Onun o güzelliğinin, o rahmetinin, o mağfiretinin, o inayetinin çıkabilmesi için ortaya beşer planında yapmamız gerekenleri de ortaya koymuş olacağız Allah bir an önce bizi o kıvama eriştirsin inşallah İki de bir Salih aleyhisselamın yanına gelip hani azap hani azap dediklerinde Salih aleyhisselam Allah'tan aldığı vahiyle Hud suresinin 65. ayetinde o var zaten dedi ki yurdunuzda 3 gün yaşayın 3 günün sonunda göreceksiniz o yalanladığınız azabı şimdi yalanlayıp alay ediyorsunuz ya Üç gün sonra göreceksiniz bu asla yalanlanmayacak bir vaattir. Çünkü bu vaadi veren Allah'tır. O söyledi yine şey olmadılar yine akılları başlarına gelmedi. Bu kadar Kur'an'ın verdiği bilgi ama Taberi'nin tarihine baktığınız zaman İbnül Esir'in işte El Kamil'ine baktığınız zaman Ebu'l Fidan'ın El Bidaye ve Nihayesine baktığınız zaman birkaç bu manada çok önemli ayrıntıları veren tarih kitaplarımız var. Onlara baktığımız zaman bu üç günün hakikat olarak anlaşıldığını görüyoruz. Bizim tarihi rivayetlerimizde. Yani gerçekten üç gün. Ama belki de Kur'an hakikat değil de mecazı da kastetmiş olabilir. Ama yakın bir zamanda. Hakikat de olabilir. Biliyorsunuz dünya hayatını bile biz resmederken nasıl resmediyoruz? Üç günlük dünya diyoruz. Niye öyle diyoruz biliyor musunuz? Dün, bugün, yarın. Bütün koca bir hayat bu kadar zaten. Rabbimiz de hakikat olarak da kullanmış olabilir. Mecaz olarak da kullanmış olabilir bilmiyoruz. Ama biraz önce zikrettiğim tarihi kaynaklarda şöyle bir bilgi var. Birinci gün geçince sabahında sarı oldu vücutları ve yüzleri. Ve o anda bir şeyler olacağını anladılar ve pişman oldular. Pişmanlıklarını da Kur'an söylüyor zaten. Hemen o anda bir pişmanlık oldu ama artık iş işten geçti. İkinci gün kıpkırmızı kesildiler. Üçüncü gün kapkara kesildiler ve üçüncü günün bitmesiyle birlikte de o edilen azap geldi. Peki o azap nasıl geldi? Yine Kur'an'dan okuyoruz. Aziz Kur'an'ımız aynen biraz önce devenin katledilmesiyle alakadar olduğu gibi Nasıl ki devenin katledilmesinin farklı farklı şeylerini bize söyledi, azabı da söylüyor. Aslında birbirini tamamlayan şeyler ama bu noktada söylüyor. Mesela Araf suresinin 78. ayetinde raç fetu. Ney? Şiddetli bir sarsıntı. Depreme benzer ama bazı tarihi kitapların kaydına göre böyle volkanik bir patlama gibi ama çok dehşet bir şey. Çok dehşet inanılmaz bir dehşetle sarsıntı oldu. Bu racife biliyorsunuz Kur'an'ın Müzemmil 14'te Nazihat 6'da büyük kıyamet içinde yani o kevni kıyamet içinde kullandığı bir ifadedir. Araf suresinin 78. ayetinde bunun üzerine onları o sarsıntı yani o racife yakalandığında yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Ayağa kalkamadılar o o sarsıntı geldiği anda halleri bu Hud suresinin 67. ayetinde sayhatu korkunç ses kamer 31'de de aynı ifade var ve malum yine bu ifade Kur'an'da kıyamet içinde kullanılıyor zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı yine aynı ifade dizlerinin üzerine çöke kaldılar ve kalkamadılar yıkılıp kaldılar orada El azap diye kullanıyor Kur'an. Felaket bir azab. Şuara suresi 158. ayet. Benmerna yerle bir eden sarsıntıyla. Memil suresi 51. ayet. Saikatul azabil huni. Alçaltıcı azabın yıldırımı ile. burada saika aklımıza bilinen yıldırım olarak gelmesin. O sarsıntıdan dolayı oluşan. Bir şeyi resmetmek için söylüyor. Yoksa Hazreti Nuh'taki gibi tufana benzer bir şeyin varlığına dair bir şey yok. Yani orada gökten gelen yağmurla, yıldırımla, gök gürültüsüyle alakadar bir şey değil. Direkt yerden gelen bir azap olduğunu okuyabiliyoruz biz ayetlerde. Hakka suresinin 5. ayetinde bir tagiyeti azgın bir vaka ile Şems suresinin 90, 14. ayetinde de Fedem deme aleyhim Yerle bir eden azap ile Bakın azabı böyle resmediyor bize Ne anlıyoruz buradan? Şiddetli bir azap Öyle bir azap ki Asla onlara nefes aldırtmıyor Yaptıklarının bedelini burada ödemeye başlayarak gidiyorlar ahirete Bitiyor mu peki ahirette bir şey yok mu? Ooo Ahirette asıl onları bekleyen bekliyor da bu dünyadan da böyle gidiyorlar. Zalimlerin sonu böyle zaten ve zalimleri Allah bu noktada cezalandırırken bakın bunların üzerinden çok güzel bir mesaj veriyor bize. deveyi kestiler biliyorlar aslında Allah'ın devesi ya da bir şeyler olacağına olmadı ya hemen ne yaptılar? Hani hani azap hani azap dediler 3 gün sonra azap geldi ne diyor o mesaj? Allah mühlet verir imhal eder ama ihmal etmez yarına bırakır ama yanına bırakmaz ödetir onun bedelini ödetir bütün zalimlere ödetmiş bugünkü zalimlere de ödetecek yarınki zalimlere de ödetecek ödetir hiçbir zalim bundan kendisini koruyamayacak hiç kimse demesin ki Aa gelmiyor etmiyor oynuyor olmuyor hiç böyle demesin olan olacak peki Kur'an bu kadar şeyi anlatıyor en son ne diyor biliyor musunuz son nazil olan ayet bu değil ama o kıssaların böyle en sonunu bununla bağlayabiliriz Necim suresinin 52. ayetinde Rabbimiz diyor ki fetilke buyutuhum hâviyeten bima zalemu. İşte zulümleri o haksızlıkları yüzünden hâviye boş kalan evleri. Şu anda da öyle boş kalan evleri. Yıkılmadı evler. Bakın Kur'an bir mucizeden bahsediyor. O evler kullanıldı sonra ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında evler bomboştu. Ve oraya dikkat çekti. İşte o zulümlerinin neticesinde boş kalan evleri ne için Allah bir işaret olarak bıraktı? İnne fî zâlike le li kavmin yalemun Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. Allah o ibreti alanlardan eylesin. Nasıl ibret alacağız benim güzel kardeşlerim? Allah Resulü bize öğretiyor. Beraberce şahit olalım mı bir tabloya? 30 bin kişiyle Efendimiz Tebuk'a gidiyor ve Tebuk yolu oradan geçiyor. İlk derslerin hatı, haritalarını hatırlayın. Geliyorlar orada su da var kuyular halen duruyor. O anda sahabe işte oradan suyu kullanıyor hamur yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Biraz farklı bir manzara oluşuyor orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapılanları görünce diyor ki öyleyse o hamuru atın aldığınız suyu da dökün. Buhari hadisi bu. O hamuru atın, aldığınız suyu da dökün. Bir başka rivayette yine Buhari'de ya da başka kaynaklarda da var ama Bukhari'de de var. Diyor ki öyleyse o hamuru develere yedirin. Ali selamet ve selam efendimiz yine orada diyor ki kendilerine zulmedenlerin meskenlerine onların başına gelen felaketin sizin de başınıza gelmemesi için ağlayarak girin ya da aksi halde girmeyin ne olur dikkat edin yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem azaba uğramış mekanların ya da azaba uğramış kabimlerin hatıralarına nasıl yaklaşılacağını bize gösteriyor Bukhari'deki o rivayetler bu aslında ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hızlı bir biçimde geçin dedi hızlı bir biçimde onları aldı götürdü ben buradan şöyle bir mesaj çıkarıyorum bilmem İsabetli miyim? Diyor ki aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eyleşmeyin. Ertelemeyin. Eğlenmeyin. Eskitmeyin. Engel olacak şeylere kapı açmayın. Ne demek bunlar? Eyleşmeyin. Biliyorsunuz Anadolu'da çok kullanır bu ifade. Yani gereksiz yere durmayın. Oyalanmayın. İbret alacaksanız durun. Burası öyle gidip tatil yapılacak bir yer değil. Şimdi ben yakın bir zamanda size Lut kavmini de anlatacağım. Lut kavminin azaba uğradığı yer Bahrul Meyit, ölü denizi de anlatacağım. Şu anki halini de anlatacağım. Resmen olmuş oralar turistlik yerler. Allah Resulü işte bunu söylüyor. Yapmayın diyor ya orada bir şey var. Bak niçin Allah size bıraktı onu söylüyor. Oradan ibret alacaksınız. Onun için eyleşmeyin orada boş boş gezip durmayın orada. Ertelemeyin neyi ertelemeyin? Üzerinize alın Allah Resulü onu da söylüyor Üzerinize alın o azaba uğrayanların o felakete muhatap olanların niçin o manada ona ulaştıklarını hatırlayın ki bir şeyleri ertelemeyin yağmur yüklü bulutları gördüğü zaman at kavmini hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem korkuyor muydu korkuyordu İşte bu asla ertelemeyin bir başkasına da havale etmeyin Eğlenmeyin oraları eğlence yerine çevirmeyin ben bunu da çıkarıyorum buradan eksitmeyin eskitmeyin ne demek eskitmeyin ya tarihi koruyun ibret vesikası oralar çünkü eskitmeyin koruyun sahip çıkın ayet onlar o ayeti koruyun ki sonrakiler gelsin ve onun üzerinden ders çıkarsınlar Allah Resulü'nün başka beyanları da var ama keşke sadece bunu anlasaydık Tarihi koruma tarihi eserlere sahip çıkma tarihin bize verdiği o arkeolojik bilgilere muhafaza etme ve onların üzerinde gayret gösterme noktasında bugün Müslümanların olduğu noktadan çok daha ötelere gitmiş olurduk eğer gerçekten bunu anlamış olsaydık. engel olacak şeylere kapı açmayın orada istifade ve ibret adına bir gayret gösterin. Eğer bunu yaparsanız o konuşan ayetler onlar her bir ayet biraz önce en başta söyledik ayetlerin çeşitlerini. O ayetler de size çok çok şeyler söyleyecek. Hazreti Salih'le alakalı olarak son sözümüz şu olsun. Allah bizi Hazreti Salih'in yolundan ayırmasın. O da iman edenler gibi iman edip. Onun karşısında olan Semud kavminin düştüğü hatalara da düşmeme noktasında hassasiyetimizi arttırsın. Ve Salih peygambere karşı yüreğimizde var olan sevgi daha da çoğalsın ki insan sevdiğinin yolunu izler. Sevdiği izleri kendisine iz olarak edinir. Allah o sevgi noktasında da bizi bir kıvama eriştirmiş olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim geçen ders vermedim biliyorsunuz dünyadaki cennet aile bahsini ama bozmak istemiyorum geleneği bu hafta vermek istiyorum ve dünyadaki cennet ailede şöyle bir serlevha açmak istiyorum mahremiyeti ifşa etme bu çok önemli bir şey ve bugün ailelerin yıkılmasında ailelerin huzursuzluğa mahkum olmasında bu mahremiyet ifşasında inanılmaz derecede kötü bir noktadayız ben bu çağı biliyorsunuz modern cahiliye çağı diye nitelendiriyorum. Bu modern çağıyla, cahiliye çağının da Mekke'deki cahiliye çağıyla çok ortak yönleri var. En temelde ortak yönlerinden bir tanesi de Mekke cahiliyesinin teberrucel cahiliye. Cahiliye teberrucünü kendilerine hayat tarzı olarak benimsemesiydi. Miladi 6. asırda Allah o günkü cahiliyeyi teberruç kavramı üzerinde bize anlatıyor. Peki benim güzel kardeşlerim Allah aşkına bugün o teberruç bizde yok mu? Teber nedir? Açılıp saçılma, ne varsa gizli, her şeyi ifşa etme, kapalı kapılar ardında evin mahremiyetini, ister sosyal medya aracılığıyla, ister işte telefon aracılığıyla, ister dedikodu aracılığıyla üçüncü, dördüncü, beşinci şahıslara duyurma. Şu anda öyle bir teberrüç yaşanıyor ki öyle böyle değil öyle böyle değil. Yani bunun inanın ki saatlerce konuşulacak etkisi var ve bugün bu toplumun yıkımının en temel sebeplerinden bir tanesi de bu teberrüçtür. Şimdi aziz Kur'an eşleri birbirini anlatırken nasıl anlatıyor? Birbirlerinin elbiseleri. Elbise olmak ne demek biliyorsunuz değil mi? Biz niye giyiyoruz bu elbiseyi? Soğuktan korunmak için giyiyoruz, sıcaktan korunmak için giyiyoruz. İnsan bedeni çıplakken çıplak şey kötüdür aslında. Çıplaklık iyi bir şey değil. O çıplaklığı örtmek için giyiniyoruz. Dışarıdan eğer olumsuz şeyler gelecekse bunun için giyiniyoruz. Kusurlarımız varsa eğer kusurları kapatmak için giyiniyoruz mesela diyelim ki bir tane kolunuzda bir şey çıksa onu göstermemek için ne yapıyorsunuz eğer her gün uzun kollu giyiyorsanız o zaman şey kısa kollu giyiyorsanız o zaman uzun kollu giyiyorsunuz niçin çünkü elbise örtüyor kusuru örtüyor kusurları örtmek için giyiyoruz rahat etmek için giyiniyoruz. Mesela elbiseyle insanların içerisine çıkmamız bundan dolayıdır. Elbise bize bir rahatlık katıyor. Rahat etmek için elbiseyle dolaşıyoruz. Onun için giyiyoruz o elbiseleri. Bütün bunların hepsini içine alacak bir kavram mahremiyet. Aslında niçin elbise? Mahremiyeti korumak için. Peki eşler birbirlerinin yaşadıklarını katsalar başkalarını anlatsalar. Mesela. Karı koca işte zevce, zevce yaşadı bir şey hemen onu ulaştırdı birine. Arkadaş sohbetinde söyledi. Söylemeyecek bazı şeyleri de söyledi. Bir şeyler söyledi söyledi çoğalttı bunları. O ailenin huzur ortamını sağlayabilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok dehşet bir uyarıda bulunuyor bize. Bakın Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği hadiste Ali ve aleyküm efendimiz diyor ki kıyamet gününde Allahu Teala'ya göre en fena, en kötü, en çirkin insan hanımıyla yaşadığı mahremiyetlerini korumayıp ona buna sırrını ifşa eden adamdır. Ve Allah o gün o adamla bu adamı erkek kadın herkes anlasın. Sadece bu erkeğe yönelik bir şey değil. Kadın bu noktada daha hassas olması gerektiği için aslında mesaj erkeğin üzerinden veriliyor. Kim bunu yaparsa o gün Allah ona merhamet nazarıyla bakmayacak. Ailesinin sırrını ifşa edeni Allah da o gün rezil edecek. Ve o gün birçok şeyden mahrum olacak o insan. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir uyarıda bulunuyorsa bize ve bugün modern cahide çağda teberrücü bize dayatıyorsa bazıları da ailelerin sırlarını almak için böyle avuçlarını işte sıvıştırıyorlarsa kızın annesidir babasıdır işte oğlanın annesi babasıdır ne yaşadınız ne ettiniz de ikide bir kurcalıyorsa buradan bir şeyleri duyması lazım eğer biz bunları duymayıp üzerimize almayacaksak Bunları duyup da uymayacaksak duyup da gerekeni yerine getirmeyeceksek daha Allah bize ne felaket göndersin Allah aşkına ya. Şu başımıza gelen felaketler biraz da hakikatleri üzerimize almadığımızın bir neticesi değil mi? Allah hakikatleri üzerlerine alanlardan etsin bizi duyup da uyanlardan etsin duyup da uyuyanlardan etmesin inşallah bizleri ve bir an önce Cenab-ı Hak üzerimizdeki bu ağır imtihanı kaldırsın, dünyanın her tarafına selamet ulaştırsın. Selamet, selam dini olan İslam'ın insanlığa ulaşması için gerekli bir şeydir. Kriz ortamları davet ve tebliği olumsuz yönde etkileyen bir şeydir. Onun için krizden bu manada nemal almak diye bir şey yok. Allah dünyanın neresine bir felaket gönderirse göndersin, o ateş nereye düşerse düşsün Müslüman ufkunun bir göstergesi olarak o ateşi biz yüreğimizde hissetmeliyiz. Ve o ateşin sönmesi için de gayret göstermeliyiz. Çünkü hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Allah dünya gemimizi daha fazla sulara mahkum etmesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.